Peygamber Efendimize şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarına üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, hicretin üçüncü yılıydı. Mekkeliler Bedir savaşının intikamını almak için 3000 bin kişilik bir orduyla Uhud'a geldiler. Mümler ancak 750-800 dolaylarındaydı. İki ordu Uhud Dağının önünde kıyasıya bir savaş verdiler. Savaşın ilk etapında Müslümanlar üstünlük kurmuşlardı ama Aynay'ın tepesini okçuların terk etmesiyle savaşın seyri değişiyordu. Savaşın ikinci etabı başlıyordu. Müslümanlar müşrik ordusunun kuşatması altında kalıyordu. Mü'mirler derin bir zaafa uğruyorlardı. Ciddi boyutlarda şehitler veriyorlardı. Savaşın ikinci etabında Mekke müşrik ordusu üstünlüğü ele geçiriyordu ve savaş son eriyordu. Mekke müşrik ordusu Mekke'ye hareket etmişti. Şimdi Müslümanlar şehitlerini defnediyorlardı. Şehitlerini ikişer ikişer defnediyorlardı. Hayatta iken birbirlerini sevenleri aynı kabre koyuyorlardı. Peygamber Efendimiz Abdullah bin Amr ile Amr bin Cemuhu aynı mezara kurulmasını beyan buyuruyor. Dünyadayken birbirlerini seven bu ikisini Aynı mezara koyun buyuruyorlardı. Şehitlerin defnedilmesi esnasında derin duygulu anlar yaşanıyordu. İslam'ın bilgesi ve sancaktarı Hazreti Musab bin de şehit düşenlerdendi. Peygamber Efendimiz o güzel müminin cansız bedenini görünce Bakın şu yiğide, o annesinin ve babasının yanında sizin görmediğiniz ve tatmadığınız yiyecekleri yerken ve içecekleri içerken Allah onun kalbini nurlandırdı da o bütün bunları Allah için terk etmekte tereddüt etmedi. Allah ve Rasulünün sevgisi onu yoksulluğa razı etti. Sonra Musab'a dönerek Ey Musab! Ben seni Mekke'de gördüğüm zaman senden daha ince ipek elbise giyen senden daha güzel bakımlı saçlara sahip olan bir yiğit yoktu. Şimdi sen ''Bir hırka içerisinde saçı başı karışmış bir haldesin.'' buyurdular ve ağladılar. Allah'ın Resulü'nün ağlamasına şerefli arkadaşları da dayanamadılar ağladılar. Tam bir hüzün içindeydiler. Defnedilmesi sırasında hüzün bir daha derinleşiyordu. Çünkü kefen olarak kullanılacak kumaş Hz. Musab'ı tamamen örtmüyordu. Örtü ayaklarına doğru çekilince başı açık kalıyor ve Başına doğru çekilince de ayakları açıkta kalıyordu. Bunun üzerine ayaklarını otla örtmek zorunda kalmışlardı. Musab bin Umeyr ümmetin gönlünde derin izler bırakıyordu. Servetin içinde yüzerken kalbi bunalımlar içindeydi. Mekke'nin en yakışıklı delikanlısı iken ve kızlar pencere ve kapılara Musab'ı seyretmek için çıkarken o başını kaldırıp bakmazdı. İçindeki karanlık onu boğuyordu. Niçin var edildiğinin sorusunu kendine soruyor. Bu soru zaman zaman kalbine bir bal yoz gibi iniyor ama bu sorunun cevabını bulamıyordu. Bulamayınca o karanlığın içerisinde perişan oluyor, acılar içerisinde kıvranıyordu. Nice geceler varoluz sırrını arama sancılarına düşer oluyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bir hayat yaşıyordu ama niçin yaşadığını bilmiyordu. Bir hayatın içindeydi ama bu hayatın anlamı yoktu. Sadece bedensel ihtiyaçları gidermekten ibaret bir hayattı. Bedensel ihtiyaçları gidermek ruha kalbe zerrece derman olmuyordu. Bedensel ihtiyaçlar kıt kanaat giderilse de ruhi izdıraplara çare olmuyordu. Sonra peygamber iklimine koşuyordu. Kalbi sükun buluyor, huzur buluyordu. Kalbin ızdırabı sahibini bilememekten, bulamamaktan kaynaklanıyordu. Rabbi Rahim'e kalbini, varlığını bağlayınca, asıl iletişime geçilince kalbin dalgalanmaları sükun buluyordu. Asıl olan hayatın anlamıydı. Varoluşun gayesiydi. Musab bin Umeyr peygamber ikliminde gayesini öğrenmişti. İman ikliminde güzel bir mümin olmak. İman ikliminde güzel bir mümin olarak yaşadı. Tertemiz bir hayatın sahibiydi. Tertemiz bir hayat yaşadı. Cennetlere layık bir hayat yaşıyordu. Şimdi ise şehitler karvanına katılmış, fani dünyaya veda ediyordu. Ebedi aleme Sonsuz hayata yürüyordu. Geçici olandan ebedi olana gidiyordu. Eşi ise ağıtlar içindeydi. Dayanılmaz bir acının içindeydi. Feryat ediyordu. Musab gibi bir yiğide nasıl dayansındı? Musab gibi zarif bir insana nasıl tahammül etsindi? Dayanamıyor ve feryat ediyordu. Peygamber Efendimiz, ''Bir kadının kalbinde kocasının ayrı bir yeri vardır.'' buyurdular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Musab'ın cansız bedenini ilk gördüğünde derin bir hüzne kapılmış ve sonra da Ahsab suresinin 23. ayetini okumuşlardı. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirdiler, şehit oldular. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedirler. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir buyruluyor. Şehitlerin defnedilmesi tamamlanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atının getirilmesini istedi. Yorgun ve yaralı halde atına bindi. Artık İslam ordusu Medine'ye dönüyordu. Hareket emri verilmişti. Peygamber Efendimiz Medine'ye yaklaştıklarında atını durdurdu ve Müslümanlara da duasına katılmalarını istedi. Allah'ım, hamd ve övgü ancak sanadır. Allah'ım, senin açıp yaydığını toplayacak, senin topladığını açıp yayacak kimse yoktur. Senin saptırdığını doğru yola iletecek, senin doğru yola ilettiğini saptıracak yoktur. Senin vermediğini verebilecek, senin verdiğine de engelleyebilecek yoktur. Senin uzaklaştırdığını yaklaştıracak, senin yaklaştırdığını uzaklaştıracak yoktur Allah'ım rahmet ve bereketini Fazlı keremini aç üzerimize yay Allah'ım senden yoksulluk gününde nimet Korkulu günde emniyet diliyorum Allah'ım senden hiç değişmeyen ebedi nimet istiyorum Allah'ım bize verdiğini ve vermediğin şeylerin Zararlarından sana sığınıyorum Allah'ım bize imanı sevdir Gönüllerimizi onunla beze. Küfürden, azgınlıktan, taşkınlıktan iğrendir bizi. Dinle dünyamıza zararlı şeyleri bilenlerden, doğru yola erenlerden eyle bizi. Allah'ım bizi Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür. Bizi sarihler, iyiler zümresine kat. Onlar ki ne şeref ve haysiyetini yitiren ne de dinlerinden dönenlerdir. Allah'ım. Senin peygamberini yalanlayan, senin yolundan yüz çeviren, peygamberinle çarpışan kafirlerin de ehli kitap kafirlerinin de cezalarını ver. Ey hak ve gerçek ilah onlara azabını indir. Dua bittikten sonra hareket edildi ve Medine'ye barıldı. Kadınlar ve çocuklar evlerin damlarına doluşmuş bir halde İslam ordusunun gelişini karşılıyorlardı. Kadınlar Resulullah'a geliyor, gazanız mübarek olsun ya Resulallah diyorlardı. Kadınların arasında bir kadın öne çıkıyordu. Bu mümin kadın Hazreti Sa'd bin Muaz'ın annesi Kepşe Hatun'du. Peygamber Efendimiz Kepşe Hatun'u iyi tanırdı. Hz. Kepşe Allahu anh'a ey Allah'ın Resulü Anam babam sana feda olsun. Seni sağ ve salim olarak gördüm. Sen selamette olduktan sonra hiçbir felaketin önemi yok. Hepsi hiç gelir bana diyordu. İslam ordusu Resulullah önde Medine'ye giriyordu. Ordunun neferleri büyük ölçüde yaralıydı. Ama ne bir sızlanma vardı ne de evlerine hemen gitme diye bir yönelişleri vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Sa'd bin Muaz'a Yaralılar evlerine gitsinler yaralarını tedavi etsinler buyurdular Hazreti Sa'd onu ilan etti İslam ordusunun neferleri evlerine gittiler ve yaralarını tedavi etmeye başladılar Bedenlerinde derin yaraları olanlar dağlama yaparak tedavi etmeye çalıştılar Yaralılardan biri de Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah'tı Übey münafıkların öncülerindendi. Fırsat bulduğunda İslam'ın aleyhine, Allah'ın Resulü'nün aleyhine konuşurdu. Münafıklığı ortaya koyardı. Oğlu Abdullah'ın derin yaraları vardı. Münafık baba öyle diyordu. Eğer sen gençlerin sözlerini dinleyen Muhammed'i değil de bana uysaydın bunlar başına gelmezdi. Ben bunun böyle olacağını biliyordum diyordu. Oğlu Abdullah radıyallahu anh, Allah'ın Resulü'nün işi yanlış olmaz. O hayır ve hikmete sahiptir diyordu. Peygamber Efendimiz son derece yorgundu. Kaybettiği kandan dolayı takatsiz düşmüştü. Atıyla mescinin önüne gelmişti. Ancak attan inecek gücü yoktu. Aldığı kılıç darbesi nedeniyle sağ omzunu hareket ettiremiyordu. Çukura düşmesiyle de ayağı zedelenmişti. Ve hareket etmekte çok zorlanıyordu. Zırhı gül yüzlerine battığından dolayı çok kan kaybetmişti. Atından inecekti ama neredeyse inecek gücü kendinde bulamıyordu. Ancak Hz. Saaddin Muaz ve Hz. Saaddin Ubeyde'nin yardımıyla atından inebiliyordu. Ve onların yardımıyla odasına kadar gidebildi. Biraz dinlenmişti. Hz. Bilal akşam ezanı okuyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşları, İki muazın yardımıyla mescide geldi ve namazı kıldırdı. Namazdan sonra tekrar evine döndü. Az da olsa istirahat imkanı buldu. Hazreti Bilal yaz sezenme okuyordu. Peygamber efendimizi beklediler ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam hanesinden çıkmıyordu. Son derece yorgun ve bitkindi. Hazreti Bilal efendimiz Resulullah'ın hanesine yaklaştı. Ey Allah'ın Resulü haydi namaza diye seslendi. Odasından çıktı, zorlana zorlana yürüyordu. Acı çektiği gül yüzlerinden belliydi. Şerefli arkadaşların önüne geçti ve yatsı namazını kıldırdı. Sonra tekrar hanesine döndü. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.